İşte gerçek benlik bunun bir inniyet yönü var, bir de hüviyet yönü var. İnni inni ene Allahu Rabbul Alemin diyor ya. İşte burada inniyetini yani benliğini anlatıyor. Yani gerçek benliğin vasıflarının birincisini anlatıyor. Benim benlik diyor. İkincisi de hüviyeti. Bunlar zatın özellikleri. Hüviyeti. Hüviyeti de kendinin geniş boyutlarıyla izahına geçmesi. Hüviyetlendiği zaman, o da zatıdır, varlığıdır. Ama varlıklarının e, genişlemesine dönük bir hüviyetidir. Hüviyetlendiği zaman adresi içinde vardır, varlığı vardır içerisinde. Bazı gelişmeler, değişiklikler vardır. Ama inniyeti yönüyle bakıldığında tek bir varlık olarak, vasıfsız benlik vardır orada. İşte ondan bahsediyorum, mutlak benlik. Bu, Hakka yaraşır. Mutlak benlik, hakkın benliğidir, hakkın varlığıdır diyor. Çünkü o sırdır ve vehimlere sığmaz. Yani o benlik öyle bir benliktir ki insanın vehmi şartlanmış aklıyla hayaliyle anlaşılacak durumda, manada bir benlik değildir. Evet biz kendimize beniz, benlikleri hakkın benliği deriz ama bu yine de belirli şartlanmalar içerisinde olan benliktir. Gerçek hüyetiyle ve inniyetiyle bilinen benlik değildir. İşte bu sırdır. Vehimlere sığmaz. Bunu idrak etmek için ancak vehmin dışına çıkmak lazım. Vehimsiz, hayalsiz meseleye bakmak lazım ki o gerçek benliği idrak edebilsin insan. Tabii ki onun tamamını idrak etmekine mümkün değil. Ama belirli yönden onu idrak etmek, yani bir şeyin küçüğünü idrak etmek, büyüğünü de idrak etmek demektir. Atomun ne olduğunu biliyorsan, varlığın ne olduğunu bilirsin. Özelliklerini bilmesen de özünü bilmiş olursun. <gülüyor> Tanrı'da ikilik yoktur. Onun tapısında benlik, bizlik, senlik olamaz. Tanrı birdir ve Bizlik, sizlik, bir şeylik diye bir şey burada söz konusu olmaz. Ben, biz, sen, o hepsi bir şeyden ibarettir. Birlikte hiçbir fark, hiçbir ayrılık yoktur. Her ne kadar bunlar değişik yönden çıkıyor ise de o mevzudaki mevzun gereği olarak ben yaptım, biz yaptık. Bizler, sizler diye konuşulur. Aslında bunlar hep bire takılan değişik isimler, değişik yaşantının neticesi aldığı ifadeler olur. Boşluk gibi kendisinde varlık olmayan, varlığını tamamıyla terk eden kişi enel hak derse bu söz onda ancak bir sestir. İşte o kadar Boşluk gibi olan bir kimse Kendi varlığını tertemiz Etmiş olan o neyin İçerisini temizlemiş olan Kamışlıktan kurtarmış olan içini oymuş olan eğer Ne diyordu Mevlana sen bu Neydeki sesi bir hava zannetme Bu ateştir ateş diyordu 18. beytin bir yerinde İşte insan da Kendisini o ney gibi tertemiz yapmışsa Oradan çıkan ses Hakkın sesidir <gülüyor> beşeriyeti yok ki onun kendinden bir sesi olsun. Ortada ikilik yok ki ona ait bir söz olsun. Beşere ait bir söz olsun. İşte bu ney sesi yani neyden çıkan ses enel hak derse bu söz onda ancak bir sestir. İşte o kadar. Yani ondan çıkan bir sestir. Ama bizim kulağımız hastaysa, gözümüz yorgunsa, yıpranmışsa ne deriz? Neyden çıktığı için sebebe dayanırız, bu sözü neyi söylüyordur deriz. Çünkü çıkış mahalli odur. Fakat çıkaran kimdir? Nasıl çıkmıştır? O Tanrı hakikatiyle bakidir. Yani içini boşaltan, temizleyen kimse Tanrı'nın hakikatiyle bakidir. Başka her şey mahvolmuştur. Bu makamda yol, yolculuk ve yolcu birleşir, bir şey olur. Yol da biter, yolcu da kalmaz. Yolculukta zaten kalmaz. Burada hululun de imkanı yoktur ittihadında. Çünkü birlikte ikilik düşüncesi sapıklıktır. Hani bir şeyin bir şeye birleşmesi gibi Allah'la insanın birleşmesi gibi, insanın içerisine ruhun girmesi gibi, hululün ve ittihadın burada yeri yoktur. Zaten hulul ve ittihad diye bir şey yoktur ortada. Bunlar bazı kimselerin bazı şeyleri ifade etmesi bakımından, bir şeyin bir şeye girmesi, yani ruhun bir vücuda girmesi gibi, yahut bedenle ruhun birleşmesi şekliyle ifade edilir. Aslında bunlar tamamen yanlış olan düşüncelerdir. Çünkü zaten varlık birdir. Bir olan neye girer, neye çıkar ki? Girip çıkması için, birleşmesi için iki varlık gerekli. Ama biz şartlanmalarımıza göre, yanlış tefekkürümüze göre ruh girdi, ruh çıktı deriz. Veya birleşti, ayrıldı deriz. Onu anlatmak istiyorum. Aslında yani burada Hulülün de imkanı yoktur. Yani girmenin de dahil olmanın da imkanı yoktur. İttihadın da, yani iki şeyin birleşmesinin de imkanı yoktur. Çünkü birlikte ikilik, düşüncesi sapıklıktır. Yanlış bir düşüncedir. Birden başka bir şey daha olmalı ki hulül ve ittihat olabilsin. Halbuki birlik sülük neticesinde tahakkuk eder. Eğer seyri sülukun yoksa, birliği bulmak mümkün değil. Yani, tevhid çalışmaları, vahdet çalışmaları yapılmıyorsa, birliği bulmak mümkün değil. Yani, vahdeti bulmak mümkün değil. Ancak bu, belirli çalışmaların neticesinde haslı olacak meseledir. Varlıktan ayrıldı, varlığı terk etti demek, Varlık suretlerinden ayrıldı, o suretleri terk etti, o suretleri terk etti de var oldu demektir, yoksa ne hak kul olmuştu, ne kul hakla birleşmiştir. Hani denir ya işte o kulun kulluğu gitti de yerine haklığı geldi, tabii ki oluşan olan hiçbir şey yok, giden gelen de hiçbir şey yok. Ancak bizim hayalimizde, zannımızda var zannettiğimiz olmadığı halde var zannettiğimiz zannın oradan kalkması kulül ve ittihat diye anlatılmak istenen şeydir. İşte biz kendimizi evvelce yani herkesin zannettiği gibi beşer olarak zannediyorduk, yani haktan ayrı bir varlık olarak zannediyorduk. Ama baktık ki bu düşüncemiz, bu, bu zannımız yanlışmış. Hakkın varlığından başka varlık yokmuş alemde. İşte bu düşünce ortadan kalktı mı kalan baki oluyor. Zaten bakidir. Bakiydi de zaten evvelce. Baki olan aynı şeydir yine. Düşünce yoluyla bizim zannımızın ortadan kalkması işte bunun birleşmesi demek oluyor. Bu durumda Varlıktan ayrıldı. Yani kendi varlığından çıktı. Bir başka varlık oraya geldi gitti gibi sözler geçerli değildir diyor. Ayrılan senin zannettiğin olmayan varlığının uzaklaşmasıdır. O suretleri terk etti de var oldu demektir. Yani kendinde kendinin beşeri varlığını terk etti ve terk etmesiyle ama orada yine bir varlık var. Ha i̇şte bu varlık gerçek varlıktır. Zaten bu varlık evvelce de oydu. Ama kendi zannında ben ayrı bir varlığım diye biliyordu zannediyordu. İşte bu düşüncenin kalkmasıyla kendi ortadan kalkmış oldu. Kendi ortadan kalkmış oldu derken varlığı ortadan kalkmış değil. Oraya bir başka varlık da gelmiş değil. Varlık aynı varlık yalnız düşünce kalkmış oldu orada. Öylece ne hak kul olmuştur, ne de kul hakla birleşmiştir. Hak, haktır zaten. Ama biz onu kul olarak zannediyorduk. Hakka kulluk varlığını verdik. Hakkı kul zannettik. Tabii hak, haktır. Biz zannetsek de haktır, zannetmesek de haktır. Onda değişiklik yok. O neyse o. Oh. Değişik olan bizdeki düşünce yapısı. Ne yapıyoruz o zaman? Biz tekvin kendimizdeki hayali tekvin ile orada hak yaratıyoruz. okulu kulu yaratıyoruz. Hakta kulu yaratıyoruz. Bundan büyük bir olur mu? Hakkın varlığını, la diyoruz sen yoksun diyoruz. Kendimiz yarattığımız varlığı onun yerine ikame ediyoruz. Ve bir ömür boyu da bunu böyle biliyoruz. E işte ben sizin Rabbinizim dediği zaman tanıyabilir miyiz onu? Halkın varlığı ve çokluğu görünüştedir. Yoksa görünenler zaten hakikatte yoktur. Bu da eşin başka tarafıdır. Biz var olarak gördüğümüz bu varlıklar aslında yok hükmündedir. Buraları da çok ince etmişler. Var olarak görüyoruz. Nasıl yoktur? Değil mi? İşte görüyoruz, var. Elle tutuyoruz, konuşuyoruz, mukabele ediyoruz. Var işte. Ama aslında yok. Peki nasıl yok? Varlık bir. Ayrı ayrı varlıklar yok. Ayrı hüviyetlerde olan değişik varlıklar yok hepsi hakkın birer cemalinden ibaret. Cemal de ayrı ayrı cemal değil. Tek cemal tek cemalin değişik yönleri. Hani diyelim ki bir resim var. Resimde gözü var, kulağı var, burnu var falan ya yani. bir resim. Kulağına ayrı bakıp, gözüne ayrı bakıp, saçına ayrı bakıp da saçından konuşulur mu? Sadece kulağından, gözünden. Onun tamamıyla muhatap olur. İşte varlık tabi her türlü Varlık Tek bir varlık, tek bir vecih, tek bir yön, tek bir yüz. <gülüyor> Dolayısıyla ne çoğalma var, ne eksilme var. Çokluk bizden meydana geliyor, bizim zannımızdan, hayalimizden meydana geliyor. Görünenler zaten hakikatte yoktur. Yani yoktur demesi, bunlar var yine ama hak olarak var. Yani kul olarak bir varlık yok. Hak'tan başka bir varlık yok. Biz bunları kol kul olarak gördüğümüz bunlar yok hükmünde yani. Kulluk hükmü yok. Ama alemdeki varlık Hakk'ın varlığı ve o var. Karşına bir ayna al da bak. Oradaki aksi gör. Hele bir kere daha bak. O akis nedir ki? Ne budur, ne o? Peki şu halde kimdir o? Şimdi aynaya baktığımız zaman orada bir varlık görüyoruz, bir varlık var orada. inkar edemeyiz. Ama aslında ne elle tutuluyor, ne gözle gör, gözle görülüyor, ne e, hissediliyor, ne bir şey yapıyor sadece bir göze hitap ediyor. Aslında yok, yani öyle bir varlık yok. Peki o ne? Ama var yine de orada bir şey var. Senin varlığın var, başkasının varlığı değil. Yani senin varlığın olarak var, bakanın varlığı olarak var, başkasının varlığı olarak değil. Ama sen gözünde perde varsa orada da birisi var diye bakarsın. Ben kendi varlığımla varsam bilmem ki gölgem ne oluyor o ne. Ben gerçekten varsam aynaya bakmama ne uzun var, aynada görmeme ne uzun var kendimi. Eğer ben şüphedeysem aynaya bakar ben miyim ben miyim diye bakarım görürüm. Eğer şüpheciysen şüphe yoksa aynaya de gerek yok. yokluk nasıl olur da varlıkla birleşebilir yok olan bir şey nasıl olur da varlıkla birleşebilir nurla karanlık bir arada olabilir mi? Madem ki geçmiş zaman, geçmiş gitmiştir, yoktur. İstikbal aylar ve yıllarda gelmemiştir, yoktur. Geldiyse de geçip gitmektedir. Çizgide hakikat olan nokta gibi halden bir andan başka ne vardır ki? Geçen geçmiş, gelecekse belli değil hiç. Şu andan başka ne var ki ortada? O da tek bir an. Akıp giden, seyredip duran, vehimden doğan bir noktadan ibaret. Zaman. Ama sen ona akmakta olan nehir diye at takıyorsun. Aslında akan da bir şey yok. Geçen de bir şey yok. Sen öyle zannediyorsun. Denizdeki suya misal yollu bakıyorsun. O geçiyor yönünden, önünden. Öyle zannediyorsun. Halbuki öyle akan geçen bir şey de yok. Ar, Araz fanidir. Cevher de arazlardan meydana gelmekte. Araz arzi yani sonradan meydana gelen şey oluyor. Cevher de o varlığın aslı. Fani arazlarda meydana gelen cevher nasıl olur, nasıl var olabilir, söylesene. Cisimler uzunluktan, enlilikten, derinlikten meydana geliyor. Fakat zaten bunların hakikati yok. Yani cisim dediğin değil, uzunluktan, enlilikten, derinlikten meydana geliyor ama hakikatte bunlar yok. Uzunluk, derinlik, enlilik diye bir şey yok. Bunlar mevhum. Yani bunların kendine bir gerçekleri yok. Bunlar vehimde meydana gelen şeyler. Peki yokluklardan nasıl olur da bir varlık meydana gelir? Yani ortada görünen eşya hükmünde olan bu varlıklara nasıl biz birer varlık ismini ve hükmünü verebiliriz? Bunlar zaten yoktan meydana gelmiş. İşte alem alemin aslı da bu çeşit. Bildin mi? Yani alemin aslı da bu çeşit. Bunu böyle bildin mi? İman et ve bu imana yapış. Yani alemin yokluğunu bil, idrak et ve bu yokluğa sarılsın sıkı ki varlığa düşmesin, beşeri benliğine düşmesin tekrar. Haktan başka bir varlık yok. İster o haktır de, ister ben hakkım de. Eğer bunu bilerek söylersen ikisi de doğrudur. Sözünün ikisi de doğrudur. Eğer kendinin hakkın vardı olduğunu idrak edersen o haktır derken onunla birlikte kendini de söylemiş oluyorsun zaten. Ama dinleyen bunu yanlış dinleyebilir. Ben hakkım de istersen, enel hak de. Onun da seninle birlikte olduğunu bildiğin için onu da o da aynı şeyi söylemiş durumunda olduğunu bilirsin. Yani onda veya sende söylemen bir şey değiştirmez. Ama karşıdaki perdelinin durumuna göre söyleyebilirsin. Ama her iki halde de ben hakkım demektir. Vehimden doğan, gerçek olmayan, şu gördüğün suretleri gerçek varlıktan ayır. Yabancı değilsin, kendini hakikate aşina et. Vehminden doğan şu varlıkları, yani hayalinden doğan ayrı ayrı ayrı ayrı varlıklar vardır, hükmünü kaldır. Bu varlık gerçekten tek bir varlıktır. O varlık da senin varlığın, başkasının varlığı değildir. Sen bu işlere yabancı değilsin. Bu işler sende oluyor zaten, başkasında değil. Uzak da olsan sende olan bir hal, yakın da olsan sende olan bir hal, o da olsan, o değil de olsan sende oluşan hal. Bunlar bir başka varlıkta, başka mahallede olan şeyler değil. Başka varlık tek gönlüdür, neyse olur. Ama insan denen varlıkta türlü türlü oyunlar, türlü türlü sahneler vardır. Bunlar sende oynanıyor, dışarıda oynanmıyor. Senin görüşün değiştikçe dışarısı değişiyor. Zannediyorsun ki sen dışarısı değişmekte. Halbuki senin görüşün değişiyor. Dışarıdaki aynı. Dışarıda zaten değişik bir şey yok. Ayrı bir şey yok. Uzak bir şey yok. Kendi hakikatine aşina ol. Yani bunları iyi yaşamaya bak. Soru 8 Yaratılmış olan hakikat yolcusuna neden vasıl olmuş derler? Onun bu yol alması, bu erişmesi nasıl olur? Tanrı muslatı halktan, halktan ayrılmaktır. Kendine yabancı olmak, hakka aşina olmak. İşte iki cümle içerisinde ne yapılması gerektiğini anlatıvermiş. Kolay sıklıkla. <gülüyor> Tanrı muslata halktan ayrılmaktır. Birinci şartı bu. Yani hakla muslat etmeyi düşünüyorsan, evvela halktan ayrılacaksın. Eskiler bunu yaşayabilmek için senelerce, 20 sene, 30 sene çöllere gitmişler vahşi hayvanlarla yaşamışlar yani konuşması konuşulması mümkün olmayan varlıklarla oturmuşlar ki onlarla konuşurken onların yaşantılarına inmesinler, düşmesinler beşeriyetlerine saplanmasınlar diye ta ki artık kendilerini tamamen kemal hükmüyle bulmuşlar <gülüyor> düşme hükmünden kurtulmuşlar işte ondan sonra halkın arasına karışmışlar ve de iş görmek için, şefaat için karışmışlar. Rehber olmak için karışmışlar. Yoksa insanların içinde bulunduğu müddetçe insan beşeriyetlerine onların uyar. Onlardan uzaklaşması kolay kolay mümkün olmaz. Olmaz değil olur ama bir hayli zor iştir. Yalnız yaşamak daha zor iştir aslında. <gülüyor> ama bu işin mutlaka olması gerekli. İnsan İnsanların arasında olur. Kendini kaybetmeden yalnız yaşıyormuş, hükmüyle yaşayabilir. İnsanların arasından ayrılmak. Yani mutlaka daha başına gidip, ormanlara, ovalara gidip orada yaşamak dedi. Yani bugünün şartlarıyla bu mümkün değil. İnsanların arasına girdiğin zaman onlara yaklaşırken seni yakmamalarına dikkat et. Ateş gibi onlardan sakın derler. Yani konuşabilirsin bir insanlar, ama zaruretini giderecek kadar, ihtiyacını görecek kadar, ya yani alışveriş ekmeği aldın, tamam hiç konuşmamadan, ekmek aldın, ekmek verdin, tamam. Çarşıya gittin, aldın, geldin ve de onu hak görerek, beşer görerek değil, o istediği kadar beşeriyetiyle yaşasın ve seni oraya çekmeye çalışsın. O çalışsın, o kendi hali. İşte biz de eğer yerimizde sağlam değilsek hemen kayarız, oraya gideriz. Başlarız dedikoduya, o onu yaptı, onu yaptı, işte havalar soğuk, fısışaktı, i̇şte kar yağdı, yağmur yağdı, tamam, bize de her şey yağdı gitti, bitti bizim de işimiz işte. İşte eğer hak ile huslat, birleşme, yani demin bahsettiği gibi iki ayrı şeyin birleşmesi değil, kendinde olanı idrak edebilmen için, Halkın düşüncesinden, halkın görüşünden, halkvari yaşamaktan mutlaka ayrılacak kişi. İsterse bu şeriat yaşam, yaşamında yaşasın, isterse zengin bir hayat, isterse çok fakir bir hayat, ne türlü hayat yaşarsa yaşasın, halktır. Halk ile de hakka varmak mümkün olmaz. Hakka hak ile varılır. Dolayısıyla bu yolu tutmak şarttır huslatın oluşması için. kendine yabancı olmak. <gülüyor> İkincisi. Kendine yabancı olmak. Yani evvelce zannettiğin şu bu filan falan hükmünde kendini bildiğin, bulduğun ve öyle kabullendiğin varlığına tamamen yabancı olmak. Ben böyle birisini tanımıyorum. Beşeriyetine yabancı olmak. Böyle birisi yok. Ben bunu tanımıyorum. Peki bu kim? O benim. Gerçek benim. Hakkani olarak benim. Riyetiyle benim. Burada Hasan'dı, Ali'di, Veli'di, Hüseyin'di, bilmem kimdir diye birisi yok. Yani şuna, şuna, şuna, şuna ne isim verilmişse öyle birisi yok deyip ona ve hallerine yabancı olma. Yaşantısına da yabancı olma. Eğer onu ismen, isim olarak sadece öyle müşahede etmeye çalışırsak, yaşantısı bizde sürüyorsa biz gene o'yuz. istediğimiz kadar bu değiliz, bu değiliz diyelim. Yaşantısına da yabancı olmak ve onun yerine hakkani yaşantıyı getirmek. Şimdi yaşanmıyorsa o sadece bildedir, ilimdedir. Orada gerçek yoktur. Üçüncüsü de hakka aşina olmak. Birincisi halktan uzaklaşmak. ikincisi kendine yabancı olmak. Tabi bunlar atılan şeyler var. Bunların yerine neyi koyacaksın? O zaman hak koyacaksın Bunların yerine. Hak ilmini, bilgisini dolayısıyla hakka aşina olmak ve onu kendinde yaşamaya, yeşertmeye bir bahsettiği gibi güneşin hararetiyle onu kızıştırmaya bakmaktır. Mümkün üstündeki imkan tozunu silkti mi, vacipten başka bir şey kalmaz ki. Zaten sen mümkünsün, yani mutlak varlıksın. İmkan tozunu, yani sonradan olma, yani sana verilen benlik hüviyetini, ismini, vasıflarını ortadan attın üstünden silktin mi? E zaten o odur. Vacipten başka bir şey kalmaz. Zaten vacip olmuş. Yani vacip mutlak varlık demek. Mümkün, imkan, eden, sonradan meydana gelen. İşte bütün aldığımız isimler, isim olarak sonradan meydana gelmiş şeylerdir. Ama bizim varlığımız sonradan değil, ezelde var olan, vacip olan varlıktır. İşte üstümüze bir toz serpmişler Biz kendimizi falan filan kimse diye tanımışık bilmişik. Ve o şekilde yaşıyoruz. İşte bunu kaldırmadıkça, halktan uzaklaşmadıkça hakkım vuslatına ermek mümkün olmaz. Bir yerde hakla vuslat etmek, hakla her yönde vuslat etmek demek de değildir. Ayrıca bunu da bildirmek lazım. Fiiller alemindeki vuslat bir başka vuslattır. İsimler alemindeki vuslat bir başka vuslattır. Sıfat alemindeki vuslat bir başka vuslattır. Zat alemindeki vuslat bir başka vuslattır. Burada bahsettiği birinci vuslattır da fiiller alemindeki birleşme vuslattır. İşte bu vuslat, kendini dışarıda ayrı, değişik, başka bir varlık olarak görmekten kurtulmak, Kendini o olarak maddi manada yani birimsellik hükmünde anlamak fiiller aleminin vuslatıdır. Yoksa ötelerde bir hakla geleceksin, kavuşacaksın, işte özleşeceksin, ne yapacağım demek değil vuslat kendinde olacak hadisedir. İki alemin varlığı da bir hayale benzer. Tanrı varlığı ile var olduğundan iki cihanda yok mesabesindedir. İki alemin de varlığı derken yani dünya ve ahiret olarak bahsedilen zahir ve batın olarak bahsedilen alemlerin ikisi bir alemdir aslında. Bizim duyularımıza göre, organlarımıza göre iki diye ahir diye bahsettiğimiz, bahsedilen alemler aslında tek alemdir. Biri daha kesiş, biri daha latif olan alemdir. Bu iki alem de hayale benzer. Burası daha koyulaşmış, yoğunlaşmış bir hayal alemidir. Diğeri ruh alemleri dediğimiz zalet bir alemdir ama madde alemi içindedir yine orası da. Ahiret alemi madde alemi içerisindedir. Yani fiiller alemi hükmündedir ahiret alemi de. Biz orasını esma alemi olarak biliriz ahiret alemini. Melekrut alemi olarak biliriz ama değil. Melekut alemi onun da üstünde, değişik bir alemdir. Çünkü orada da bir yaşantı vardır. Ahiret dediğimiz yerde de bir yaşantı vardır. Oranın da kendine göre maddesi vardır. Buraya göre latif olarak bilinse de bir maddedir. Atomdan meydana gelmiştir. O ışından meydana gelmiştir. Radyasyondan meydana gelmiştir. Ama maddedir neticede. Maddedir neticede. Dolayısıyla işte, ahirette, Dünya'da dendiği zaman iki ayrı varlık değil, hepsi fiiller alemi mülkündedir. Bu bedene göre burası fiiller alemindedir. Orada oluşacak bedene göre de orası onun fiiller alemidir. Buraya göre orasını biz ahiret alemi biliriz. Oraya göre de burası ahiret alemidir. Onlara göre de. Yani onlara göre de burası değişik bir alemdir. Yani makineye, cihaza göre neresi? ona uygunsa yapısına, orası ona göre müşahede alemidir, bir yeri gayb alemidir. İşte bu madde alemi de orada yaşayanlar için gayb alemi dedi. Çünkü onun yapısı da burayı göremez. Biz nasıl ki orayı göremiyoruz, onların yapısı da bu maddeyi görmeye elverişli olmadığı için bunu göremezler. Bir yoğun bulut olarak bir şey görürler. Çünkü onların gözü daha hassas bir görüşe sahip olduğu için bizi madde olarak toplayıp da böyle birer varlık olarak müşahede edemezler. Gibi hayali olarak görürler. Ve de seçemezler pek. Eğer seçseler zaten sık sık herkes gelir görüşür. Ancak burada yaşıyorken Efendim, daha evvelce dünyada yaşayıp da oradaki birimlerle, varlıklarla irtibat kurabilmiş olan yani bugün orayla irtibat kurmuş olan sonra burayla kurabilecek irtibat. Çünkü aradaki bağlantıyı sağlamış oluyor. Ama bunu yapamayan burada oradan da sonra burasını müşahede etmesi mümkün değil. Bazı ehlullah öyle derler kuş gözünü kullanarak dünyayı seyreder. Yani, kuşun beynine nüfus eder, kuşun beyninden burasını seyreder. Yani kuşun beyninden gözüne, gözünden burasını seyreder. Çünkü kendisindeki yapı burayı seyretmeye müsait bir yapı değil. Burayla irtibat kurabilir ama e, maddesel olarak değil, akım olarak irtibat kurabilir bilimsel olarak, akıl yönünde fikir yönünde irtibat kurabilir. Ama müşahede olarak bir varlığın gözünden buraya bakması gerekir. İşte nice şey kimseler vardır, meczup kimseler vardır, kendinin ne olduğunu bilmez. Öyle sözler çıkar ki işte onu geçmişte bir ehlullah kullanıyordur. Dünyada bir beden olarak onu kullanıyordur. Aracı olarak onu kullanıyordur. Kendisi bunun farkında olmaz. Onun gözüne girer, onun ağzından, onun kulağından dinler, konuşur. Söyler söyleyeceğini. Aa, biz de deriz ki ya bu nasıl söyledi bu sözü, nereden çıktı bu söz diye. Zaman zaman ama her zaman olan iş değildi burada tabii ki. söyletene bak. Ne demiyor? Hı. İki alemin varlığı da bir hayale benzer. Tanrı varlığıyla var olduğundan iki cihanda yok mesabesindedir. Yani varlık var ama varlık hakkın varlığı olarak var. Alem diye iki cihanda diye başka bir varlık yok. Şurada görünen veya görünmeyen varlık hak olarak var, hakkın varlığı olarak var. Alem diye ona bir isim takılmış. Biz de o ismi gerçek olarak zannedip, alem var diye düşünmüşüz. Aslında, alem diye, ahiret diye, zahir diye, batın diye bir alem, ayrı bir varlık yok. Bunlar yaratılmış varlıklardır. Yaratılmış derken, alem yaratılmış değil, İsmi yaratılmış sadece, isim olarak yaratılmış, yani ismi yaratılmış. Görüntüye de gelmemiş, ismi yaratılmış sadece. Görüntüye gelen de Hakk'ın görüntüsü. Alem diye isimlendirdiğimiz varlık da Hakk'ın varlığı. Ama biz buna alem ismini takmışız. Dünya alet ismini takmışız. O Hakk'ın dışına atmışız ve ona isme bir varlık vermişiz. Tabii ki iki alemde Hakk'ın varlığından başka bir varlık yok. Kendilerine asli varlığı yok. Alem ismini kaldır, isim olarak da hak, kendi olarak da hak kalır. Tanrı'ya ulaşan da mahluk değildir zaten. Mahluk yok ki Tanrı'ya ulaşsın. Kamil adam böyle bir söz söylemez. Yani kendini bilen, Hakk'a ulaştı, Allah'a vardı, vasıl oldu, vuslat etti diye bir şey söylemez zaten yokluk bu makama nasıl yol bulabilir yok olan yani olmayan bir varlık bu makama nasıl yol bulabilir nasıl gelebilir erişebilir yok zaten o makama diye bir milimetre ileriye gidemez olmayan nereye gider olmayan şey gitmek şey yerinde bile duramaz Rablerin Rabbi olan ulu tanrıyla toprağın ne münasebeti var Yoklukta ne oluyor ki Hakka vasıl olsun? Manevi yolculukla bu makama erişsin. Yokluk yok zaten. Ne yolculuğu, ne tür yolculuk yaparsa yapsın. Hakka ulaşması mümkün mü? Bunu bir anlasan yok mu? Hemencecik tevveler olsun der, dediğine de pişman olursun. Bu hali bir anlasan, yani alemde hakkın varlığından başka bir varlık olmadığını anlasan, idrak etsen, eski haline tövbeler olsun dersin. Ben niye böyle iki varlık olarak düşünüyormuşum? Ve o dediğin tövbeye de sorudan pişman olursun. E <gülüyor> öyle, öyle dersin. Tövbe etsem ne olsa, yetmesem ne olur. Tövbelerime tövbe. Sen yoksun zaten. Yokluk da daima hareketsizdir. Yok olan mümkün, nasıl olur da vacibe ulaşabilir? Yani sonradan olarak bilinen nasıl olur? Ezeli olana ulaşabilir. Hiçbir cevher araz olmadıkça var olmaz. Yani cevher dediğimiz bir varlık onun arızı olan yani varlığını meydana getiren mevcut olmadıkça var olmaz. Araz da nedir ki? bir an için varlık sahasında görünen, iki zaman içinde baki kalmayan bir şey. Araz denilen, sonradan olan şey denen, iki zaman içerisinde yani bir an var olan, fakat iki zamanda yok olan, var olmayan şey. Bir an var gibi gözüküyor ama aslında evvel de yok, sonra da yok. Bu hususta kitaplar, düzen, hakimler, yani hikmet sahipleri cismi ''Uzunluk, enlilik ve derinliği olan şey'' diye tarif ettiler. Heyula nedir? Ancak ve ancak yokluktan ibaret olan, yok olan bir şey. Sonra da suret onunla var oluyor. ha. Olacak şey mi bu? Heyula dediği şey, yani bugünkü malzemenin, maddenin atomu, yani en küçük parçası. O zaten yok, kendine ait bir varlığı yok. Epeki peki bu yok olan bu heyula yokluktan ibaretse onunla suret bulan şey nasıl var olur? Suretin evveline evvel yoktur. Fakat heyulasız olmaz. Yani atomu olmadan suret meydana gelmez. Heyula de zaten yok olan bir şey. Alemdeki cisimler işte bu iki yoktan meydana gelmiş onlara ait bilinen şey ancak Yok yok yokluk. Âlemdeki cisimler işte bu iki yoktan meydana gelmiş. Suret ve heyûlâdan. Heyûlâdan suret, suretten de varlıklar. Onlara ait bilinen şey ancak yokluk. Yani onların gerçek özünün yok olduğu biliniyor. Mahiyetine bir mahiyetini bir bak da gör. Esas itibariyle ne var, ne de yok. Şimdi, ona ayrı bir varlık olarak baktığın zaman, hakkın dışında bir varlık olarak baktığın zaman yok zaten. O zaman yok. Ama hakkın varlığından ayrı bir şey olmadığı düşüncesiyle baktığın zaman var. E o zaman hem var, hem yok. Ne var, ne yok. Yani, daha başka bir tarifle bir mahalden baktığın zaman alem diye bir varlığın varlığını göremez orada yoktur. Ama bir başka gözlükle bir başka pencereden baktığın zaman alem mutlak vardır ama hakkın varlığıyla vardır kendine has bir varlığı yok. Onu anlatmak istiyorum. <gülüyor> İmkan alemine hakikat gözüyle bak. Yani sonradan olmuşlara hakikat gözüyle bak. Tanrı varlığı olmadıkça yoktan yokluktan ibaret. Eğer Hakk'ın varlığını da orada göremezsen yok zaten onların kendine asli varlıkları yok. Ama Hakk'ın varlığı ile bakarsan var olduğunu düşünürsün. Varlık kendi kemaliyle bütün imkan alemine yayılmış bu görünen suretler itibari görünüşe tabi yani varlık kendi kemaliyle bütün imkan alemine yayılmış. Yani gerçek varlık, hakkani varlık kemali yönünden aleme yayılmış. Yani kendi yayılmış. Başka bir şeye sirayet edip de girmiş, yayılmış değil. Yani kendi yaygın halde özelliklerini ortaya koymuş. Görünen suretler itibari görünüşe tabi. Yani bu gördüğüm varlıklar Eouladan ceher, ceherden varlıklar meydana gelmiş dolayısıyla itibari yani var kabul edilenler. Aslında bu varlıkların kendi arası varlıkları yok. Görünüşe tabi olan şeyler de var olamaz. Sayı çok ama sayılan bir şey. Cihanın varlığı ancak mecazi bir varlık. Gerçek değil şu alemin işi baştan başa oyundan, düzenden ibaret. İşte Kerim'de de diyor bu, dünya hayatını oyun ve oyuncak itiraz ettiler. Eğlence itiraz ettiler diyor. Bu bir başka yönden bunu söylüyor. Gerçekte aslında burası bir oyun yani gerçekten bir oyun mahalli. Ama bizim anladığımız manada top oyun, çelik çolak oyunu olarak değil. İlahi bir oyun sahnesi Dünya ve bütün alem işte bütün burada görünen varlıklar da O oyunun birer artistleri Sahneleri görünen yerlerde Ama ilahi oyun Bizim anladığımız var da beşeri oyun değil Denizden bir buğdur çıkar Tanrı emriyle Yağmur olup ovaya yağar Güneşin ışığı da dördüncü kat gökten O ıslak toprağa vurur Isıtır, yine su buğ olur, tekrar hücrelere çıkar, aslına erer. İşte alemin varlığı bu demektir. Isıya suya, toprakla havada. Isıya suya, toprakla havada karıştı mı? Yeşil, taze, güzelim nebatlar biter. Neredeydi bunlar? Yoktu zaten. Ama belirli şartlar yerine gelince yok olan topraktan ne varlıklar meydana geldi işte alemdeki insanlar da varlıklar da aynen bu şekilde nebatta canlı mahluklara gıda olur hayvan şekline girer derken hayvanı insan yer tekrar bir değişikliğe düşer hayvanker insan olur halbuki aslı toprak işte Topraktan nebat oluyor. Nebatlar hayvan oluyor. Hayvanlar da insan oluyor. Ama bunlar ne birbirine girmiş ne başka şey birleşmiş de onlar meydana gelmiş. Tekin değişik görüntüleri. Şekilden şekle girerek bir nokta olur. O noktadan da yine insan meydana gelir. Çocuk olur. Gençleşir. Olgunluk çağına gelir. Kocar. Akıl, fikir, bilgi ve tedbir sahibi olur. Sonra pak, tanrı katından eceli takdir edilir, ölür. Temiz olan ruh, temizlik alemine, toprakta meydana gelen beden toprağa girer. Alemin bütün cüzleri nebata benzer. Hepsi de dirilik denizinden bir katradır. Zaman geçince yine o denize ulaşır. Hepsi bu suretle aslına dönüp gider. Bütün zahiri varlıklar asılları olan yokluğa gider. Tabiat onları bu eğreti varlıkta bırakmaz. Bütün zahirde görünen varlıklar asılları olan yokluğa gider. Eğer bir kimse alemdeki varlıkların hakkın varlığı olduğunu idrak ederse onların onlara bakan görüşü değişir o varlıklar ortadan kalkar yani kendinde kendine göre ortadan kalkar ve hepsi hakkın varlığı olduğunu idrak eder işte yokluktan gelen varlıklar yokluğa giderler gene. yoktular zaten var zannettik bir müddet o zannımızı kaldırdık ortadan o varlıklar yine kalktılar yokluğa gittiler yoktular zaten Birlik bir denizdir ki kanlarla dolu. O denizden binlerce mecnun dalga coşup durmakta. Yani birlik, vahdet denizi, tevhid denizi öyle bir deniz ki kanlarla dolu. Çünkü oraya giren her varlığı muhakkak keserler. ameliyat ederler, içini, beynini temizlerler. Ondan sonra orada yüzmeye bırakırlar. Ama evvela kanlara bulanır. Yani diyorlar yani ya bu yolda bu yolda başlar, e, kesilir soran olmaz. Bütün veriler kanlara bulanmıştır. Bu yolda cengaverdirler derler. Ya. Ha, i̇şte onun için eski düşünceni düşüncesini kişi kesip atmadıkça koparmadıkça kanlara bulanamaz. Rahat içerisindedir, Rahatlık içerisinde bu işler olmaz. Onun için kanlara bulaşmadan olmaz yani. Hallacın de ellerini kollarını kestiler ya. Ne diyordu, elini yüzünü, kesilen bileklerini elini yüzüne sürüyordu. Aşkın iki rekat namazı vardır. Onun abdesti kişinin kanıyla alınır diyordu. Ve elini yüzüne abdest almaya çalışıyordu orada. İşte bu yolda savaşmak gerekli. Birlik denizine girdi mi, muhakkak o denize girmek için bazı şeyler yapmak gerekli. Yani bazı uzantılarını kesmen gerekli. Akıl yönünde lüzumsuz olan dalını, budağını kesmen gerekli ki o dalı budağı besleyeceğine gerçek dal budağını besle ve daha güçlü güçlü gür çıksın. Denizden o denizden binlerce mecnun dalga coşup durmakta. Meşhun dalga da bir enel hak diyen meşhunlar. Bir bak hele denizden kopan bir katra nasıl oldu da bunca şekillere büründü, bunca adla adlandı. İşte o dalgalar her biri birer varlık hüffüne girdiler. Bir sürü atlar aldılar. Halbuki hepsi denizden birer dalga, birer köpük katre. Bu bulut, yağmur, toprağın ıslaklığı, nebat, canlı mahlukat, kamil insan. Hepsi de önce bir katreydi. Bütün bu varlıklar o bir katreden meydana geldi. Akıl, nefis, gök, yıldızlar, bütün dünya önünde de bir katreden ibarettir, sonunda da. Bunun böyle bir. Dünya dediğim bütün o koskoca yuvarlaklar bir katreden ibarettir. Göklerin, yıldızların da ecelleri geldi mi, bütün varlık yoklukta kaybolur gider. Bir dalga koptu mu, bütün alem verir. Sanki dün bunlar yokmuş gibi hakikat meydana çıkar. Yani hak nurunu oradan bir çekti mi, orası mahvolur, bozulur gider. Sanki hiç yokmuş gibi. İşte sana da o vakit yakınlık hasıl olur. Kendini terk edersin de sevgiliye kavuşursun. İşte gönlünden bir dalga koptu mu? Yani beşeriyetinin boğucu, ortadan kaldırıcı, yok edici bir dalga koptu mu? Senin varlığın kopar gider, yerinde hak kalır. İşte kavuştun, gittik. Burada kavuşmak hayali terk etmekten ibarettir. Burada kavuşmak hayali terk etmekten ibaret. Gözünün önünden hayal kalktı mı, kavuştun gitti. Eğer hayalini, vehmini terk edersen kavuşma diye bir meselen sorunun olmaz. Zaten sen sensin. Neyle, neye kavuşacaksın? Uzakta değil ki kavuşmak istediğin, özlediğin varlık. Varlık sensin zaten. Ama hayal ve zan kisvesiyle, elbisesiyle kendini ayrı bir varlık zannetmişsin. Ortadan çekmişsin. Ve de kendine en büyük kötülüğü yapmışsın. En büyük darbeyi indirmişsin. En büyük bombayı patlatmışsın kendini harap etmek için işte hayalini ortadan çektin mi? E sen sensin zaten. Kavuşmasan da olur.